ölüm babında müminler için musata cemal vardır. Başlangıç oradan başlar. Bu alemde ölmeden evvel ölenler vardır. Mutu kable ente mutus sema'u mer. Onlar bu alemden hak ile hak olmuşlar. Hakk'ın bezmine dahil olmuşlardır. Yani firma kadar sıdkın inde midik muktedir'e ermişlerdir. Elbette onlar için korku yok. Çünkü ahiret alemini bu alemden görmüşler. Mutu kable entemutu sırrını fehmeyleyen haşrı neşri gördü bunda nefhay sur olmadan. İsrafil aleyhisselam surunu üflemeden onlar bu alemden haşrı ve neşri gördüler. Görmeye göz gerektir. Göre nedir, köre nedir? Göre nedir, köre nedir?